1757 numaralı konu, Hazreti Ali'nin derleyici ve faydalı bir hutbe irat etmesi, Hz. Ali bir keresinde minbere çıkarak şunları söyledi, mahlukatı yoktan var edip geceyi gündüzden ayıran ve kabirlerinde bulunanları diriltip haşre gönderecek olan Allah Teala'ya hamdederim, şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve rasulüdür, size Allah'ın takvasını emir ve yasaklarına uyup azabından korunmanızı tavsiye ediyorum. İnsanı Allah'a götürecek araçların en üstünü imandır, Allah yolunda cihat ve ihlas kelimesidir, çünkü bu insanın fıtratında bulunmaktadır, namazı kılmaktır, çünkü din namazdan ibarettir, zekatı vermektir, çünkü zekat dinin farzalarından biridir, Ramazan'da oruç tutmaktır, çünkü bu insanı Allah'ın azabından koruyan bir kalkandır, hacca gidip Kabe'yi ziyaret etmektir, çünkü hac fakirliği önleyici ve günahları silip süpürücü bir ameldir, Sılayı rahim yapmaktır, akrabalık haklarını gözetmektir, çünkü bu malı çoğaltır, eceli geciktirir, aile bağlarını güçlendirir, gizli olarak sadaka vermektir, çünkü bu Allah'ın gazabını söndürür ve hatalara kefaret olur, bir de iyilik yapmaktır, çünkü bu insanı kötü ölümlerden ve düşüşlerden korur, ey insanlar, Allah'ın zikrine dalınız, zira bu zikirlerin ve sözlerin en güzelidir. Allah Teala'nın müttakilere vadettiği şeyleri can-u gönülden isteyiniz, çünkü onun vadi en doğru bir vaddır. Hazreti Peygamber'in izinden gidiniz, çünkü onun yolu, yolların en üstünüdür. Onun sünnetiyle amel edip bundan ayrılmayınız, çünkü onun sünneti, sünnetlerin en üstünüdür. Allah'ın kitabını öğreniniz, çünkü o, sözlerin en üstünüdür. Din ve Kur'an hususunda bilgi sahibi olmaya çalışınız, çünkü o kalblerin baharıdır. Kalbilerinizdeki hastalıklar için Kur'an'dan şifa arayınız, çünkü bu hastalıklar için tek şifa kaynağı odur, Kur'an'ı güzelce okuyunuz, çünkü o kıssaların en güzelidir, yanınızda okunduğunda onu can kulağıyla dinleyiniz ki Allah'ın rahmetini elde edebilesiniz, hidayete ermek istiyorsanız ondan öğrendiklerinizle amel ediniz, ilmiyle amil olmayan, amel etmeyen, bir alimin cehaleti sebebiyle dalalete düşen cahilden hiçbir farkı yoktur. Hatta böyle bir alim cehalet içerisinde şaşkın şaşkın dolaşmakta alan cahilden daha fazla pişmanlık duyacaktır. Aleyhindeki şeyler cahilinkinden daha çoktur. Bunların ikisi de saptırılmış ve helak olmuşlardır. Ey insanlar, batıl inançlardan uzak durunuz ki sizi şüpheye düşürmesin, şüpheye kapıldığınızda ise inkara ve küfre sapmış olursunuz, nefislerinize uyup hak hususunda gaflet göstermeyiniz, aksi takdirde zarara uğrarsınız. Sizden kendisini en çok sevenler, Rabbine en fazla itaat edenlerinizdir. Kendi nefsini en çok aldatanınız ise Rabbine en çok isyan edeninizdir. Allah'a itaat eden mutlu ve güvenlikte olur. Allah'a isyan edense daima korku ve pişmanlık içerisinde bulunur. Sonra Allah Teala'dan kuvvetli bir iman ve sağlık isteğiniz. Kalbit bulunanların en hayırlısı imandır. İşlerin ve emirlerin en efdali kesin bilgi ve delile dayananlarıdır. En kötüleri ise sonradan icat edilip dine sokuşturulmak istenenlerdir. Sonradan icat edilen şeylerse birer bidat olup bunları icat edenler de bidat sahipleridir. Bidat işleyenler kaybeden ve zarara uğrayan kimselerdir. Her bidat bir sünnetin unutulup ortadan kalkmasına sebep olur. Asıl zarar eden kişi dini hususunda aldanıp kendisini zarara sokan kişidir. Şunu biliniz ki riye şirkten ve amelse imandandır. Oyun ve eğlence meclislerinde oturmak insana Kur'an'ı unutturur, buralarda bulunan şeytan insanları dalalete sürükler, kadınlarla oturup kalkmak kalbileri kaydırıp onun kötüye kaymasına neden olur, kadınlar şeytanın tuzaklarıdır, Allah Teala'ya karşı daima dürüst ve samimi olunuz, o her zaman için doğru söyleyenlerle beraberdir, yalandan sakınınız, çünkü o imanla bir arada barınamaz, Doğruluk kurtuluş ve şeref, yalancılıksa sonu helak olan bir şerefsizliktir.